Müellifin bu nazmındaki geçen lillahi lafsı, Ki bu Fatiha'da da geçiyor. Bunu anladın mı? Fatiha'nın o kısmını da anlamış oluyorsun. Çünkü işte burada olan Fatiha'da da var. Lillahi'deki el. Yani elhamdülillahi'deki lam. Lam. Allah lafzının e, harf-ı cer olarak gelmiş. Lam. İki manadan bir tanesini ifade ediyor. Ya istihkak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 başkasından önce olan ama bir başlangıcı olan ee Allah'ın bir başlangıcı var mı? Allah her şeyden önceden ama başlangıcı var mı? Yoktur. E o zaman kadim min iki manası olunca otomatikman olay batıl oluyor. Bak şimdi Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Dikkat et. وَالْقَامَرَ قَدَّرْنَاهُ hatta حَتَّى عَادَكَ الْعُرُجُ Kadim Diyor ki aya gelince Allah aydan bahsediyor. Diyor ki aya gelince biz onun için konaklar yani işte yörüngeler vesaire takdir ettik diyor Allah.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 Tamam mı? O yüzden diyoruz ki burada İmam Tahavi olsun, İmam Es-Sefarihni olsun ve diğerleri mesela Allah'a kadibisini ve, ve verecek, ver, vermekle hata etmişler. O yüzden diyoruz ki keşke müellif. Nazmını şöyle yazdı ya şimdi baki yerine Elhamdülillahil evvelil ahir yazsaydı çok daha güzel olurdu. Bak bakiyi de değiştirdik. Dikkat et burada. Şimdi gelecek baki de Allah'ın ismini öndendir. Tamam mı?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 Tamam. O zaman diyoruz ki o zaman diyoruz ki ne akli olarak ne de olarak ne aklen ne de sen, yani delil olarak Allahu Celle Celal'e kadim ismini vermek caiz değil. Delilleri demin saydık neden? Akıl olunca akla gelince çünkü kadim Allah azze ve isimleri güzel isimlerinden bir tanesi değildir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 Şimdi, bakî kelimesi fiil olarak mevcut. Bakî kelimesi fiil olarak mevcut ama isim olarak gelmemiş. Allah hakkında, Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Wa yabqa wajhu Rabbi kezul celali vel ikram. Senin e, Rabbinin celal ve ikram sahibi ve cihi yüzü bakî kalacaktır diyor. Bak şimdi, bakî kalacaktır. Fiil olarak mevcut Allah hakkında, ama isim olarak mevcut değil.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 Zenginlik onu, zenginlik onu ifsad eder diyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem bak, görüyor musun? Yani e, hadiste bu kutsi hadisli kullarımdan diyor ki kutsi hadiste kullarımdan bazıların niceleri vardır ki onları ben zengin kılsam zenginlik onu ifsad eder. Bazıları da vardır ki onu fakir kılsam fakirlik onu ifsad eder. Görüyor musun?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 bunların hepsi manevi olarak destekleyici naslardır. tabi birisi derse ki eğer madem ki Allah bizim rızıklarımızı ecelerimizi takdir etmiş o zaman yani çalışmayalım mı rızık kazanmak için diyoruz ki yani bu, bu söz batıl çünkü Allah azze ve celle nasıl senin rızkını tayin etmişse rızkının sebeplerini de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 Yani var olmuştur. Ayakta durmuştur. Bihi onunla. Bihi yani o Allah'la hay olan, kadir olan, mevcud olan Allah'la ayakta durmuştur. Ney? El eşya'u şeyler. Her şey yani. Vel vücudu ve va, e, mevcud olan şeyler. Tamam mı? Tercüme ediyorum tekrar. Hayyun o, diridir. Alimun alimdir. Kadirun kadir, kadirdir.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 Peki bunlar o zaman kime benzetti? Duvara benzettiler Allah. <gülüyor> Anladın mı? Duvara benzettiler. Hep delilleri bunların ne oluyor? Başlarına ters çeviriyor. İki duvara bile öyle ölü denir Arap dilinde. Bunlar ondan bile gafil. Allah onların putlarını öyle demiştir mesela. Bu her yönlü batılar. alakalı her devam ediyor. Hayun <gülüyor> alimun kadirun mevcutu قامت به الاشياء والوجود. O zaman Allah'ın isimlerinden bir tanesi Hayyun. Sonra nazil ne dedi? Alimun, bilendir dedi Allah için. Tamam?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 ve نعلم ما توسوس به biz insanı yarattık ve onun nefsinin ona fısıldadıklarını ne yaparız biliriz. Bakın bilme sıfatları Allah'ta var. Yine Allah Halim diyor kendi ismine vesaire kendisine. O zaman Halim de Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Evet nazma dönüyoruz. Hayyun Alimun Kadirun. Evet müellif 3. isim olarak da ne verdi Allah'a? Kadirun <gülüyor> dedi. Kadir yani. Şimdi burada